Radyo Agos Parilus, günaydın. Radyo Agos'tan bir kez daha karşınızdayız. Bugün 1 Haziran 2013. Ben Karin Karakaşlı'm. Ben de Pakrides Dükkan. 1 Haziran 2013 denilen tarih sadece başladığımız bir gün değil. 31 Mayıs'tan 1 Haziran'a. Bazı günlerin kaderidir. Gerçekten. Takvim dışı tarih olurlar. Tarih olan günü. Ee, evet. Tarih olan bir günü e, an be an yaşamaya, içinden geçmeye devam ediyoruz. Ee, ilk Gezi Parkı'nın içinde Gezi Parkı'nı korumak, e, bir halkın duyarlılığı mekanına, alanına, şehrine sahip çıkma olarak e, başlayan süreç. E, polisin saldırıları, e, yetkililerin aymazlığı ve taşan. Bütün damlalarla beraber bir halk direnişine tabiri caizse dönüşmüş durumda. Yurt satında bir halk direnişi. Tabii. Çok ilginç şeyler yaşandı dün. Ee, yani sonuçlarını düşünmeye başlıyor insan ister istemez. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olacak bir değişim. Çünkü dediğin gibi Karin mesele artık... ...farktaki ağaçlara sahip çıkma olgusunun çok ötesine geçti. Bütün konuların birikmiş öfkesi bir defadan bu tepkiyle tezahür etmeye başladı. Ee, doğal olarak burada e, kemikleşmiş bir e, AKP karşıtı hareketle bunun içerisinde motive olmaya başladı. Ben dün geç saatlere kadar sokaklardaydım çünkü daha çok da kitleyi gözlemledim ama... Olay bir bütün olarak o çok samimi duruştan çıktı, çok yalın, istediğini çok net bilen e, hareket, ne istediğini, neye tepki gösterdiğini, biz Taksim'in meydanına alışveriş merkezi istemiyoruz, parkı kaybetmek istemiyoruz diyen hareket, bütün Türkiye'den yankı buldu. O yankı bulma içerisinde tabii ki artık kendi amacının dışında başka mesajlara da evlülmesi kaçınılmazdı. E, geç saatlere kadar kurtuluş sokakların da Evlerden yükselen tepki görülmeye değerdi. Yani e, kurtuluş sakinleri böyle çok gösterilere teşne insanlar falan değillerdir. Bütün camlar pencereler açılmış. İnsanlar ıslıklarla, alkışlarla, tencereleri birbirine vurarak, gürültü çıkararak büyük bir eylemlilik içerisindeydiler. Sokaktan geçen bütün otomobiller korna çalmak zorunda kalıyordu. Akım ona doğru gitti çünkü. Aynı şeyi ben tabii Kadıköy'den söyleyeceğim. Kadıköy... E bütün cadde hattı e, kornalarla, tencerelerle tavalarla, ışıklarla uyandı ve e, bunun bir organizasyonu, bir düzenleyicisi yok. yok. Bir anda e, o bir an denen şey ama tabii kaç ayların birikimiyle üst üste e, son bir Mayıs e, alkol yasakları diye gelen şey ondan öncesindeki e, bütün o ee, halktan çıkan tepkiye, duyarsızlık, e, ben dedim doğruculuğu, yaptım, ettim budur e, diye Bütün gösterilen tepki. Zaten. Herkesin bir taşıran damlası vardır. Herkesin farklı taşıran damgaları da oldu. Ama işin içi halk olunca halkın ne yapacağını, ne zaman ne edeceğini bilemediğinden de e, polis ben sıradan... O çok sevdikleri tabirle marjinal eylemciler dedikleri şey dışında bu yüzlerce binlerce insanla ne yapacağını bilemez. Ee, kendi kullandığı o gaz biberinin içinde e, ve adilinde boğulan Fakat e, insanlar. Fakat o zaman ne kadar, ne kadar adi bir söylem değil mi? Ne kadar çirkin bir söylem ve dün e, vali, belediye başkanı mütemadiyen o söylemi e, tekrarda dadılar ekranların karşısında. O kameraların karşısına geçtiler Ve dediler ki işte biz doğa seven halkımızla beraberiz. Biz de onlarla aynı şekilde düşünüyoruz. Ağaçları seviyoruz ama onların iyi niyetinin istismar etmeye gelmiş bir şeyler var. Öyle. Yalnız yani o iyi niyeti istismar eden tabii e, on binler. var. Ve e, yani sosyal medya diye bir şey var. Tabii bir sürü boyutu var. Yani medya sınıfta kaldı. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatını devam ettiriyor. Ta ki o bile dayanamayıncaya kadar. Tabii ki burada şeyleri tenzih etme lazım. İçeride kim bilir. Ne patlayan insanlar var ama emirler öyle geliyor. Bu arada ama hani sosyal medyada hem örgütlenme açısından hem de akışta bedava yani gönüllü olarak avukatlık hizmeti verenden evimin kapısı açıktır diyene bütün okullar, i̇ş yerleri, kiliseler, işyerler, oteller, mekanlar. Yani bunların hepsini marjinal diye zaten niteleyeceksek ortalıkta <gülüyor> e, İstanbul'da insan kalmıyor. O yüzden hani bütün bu e, söylemlerin de bir anlamı yok. E, yine o marjinal denen yaklaşık zannediyorum 40 bin kişilik bir insan topluluğu da bu arada e, Boğaz Köprüsü'ne geçiyor. Boğaz Köprüsü'nde desen köprüyü trafiğe e, kapatıyorum, e, yürüyüş e, düzenliyorum, hadi maraton desen olmayacak, olmayacak bir kitle şey. yine... Hani bunların bir organizasyonu yok. Yürüyor. Metrobüs yolundan yürüyor. köprüyü aşıyor. Yani ona ne, ne denecek? İnsanlar e, başka bir şeye yürüyor. Evet insanlar başka bir şeye yürüyor. Yürüyenler içerisinde tabii e, şunu çok e, açık seçik görmesi gerekir bu hükümetin. Kendisine oy veren bir kitle de var o yürüyenlerin içerisinde. Herkesi karşıtlığa indirgememesi gerekir. Kendi seçmenleri de aynı tepkiyi gösterdiler. Aynı tepkiyi paylaştılar aymak gerekiyor yani uyanmak gerekiyor artık biz hangi tavrımızda yanlış yaptık hangi söylenemiz fazla geldi bu halka diye bunu oturup ciddi ciddi düşünmek zorundalar ve zaten e, görüldüğü kadarıyla da daha düşünülmesi gereken çok şey olacak çünkü e, artarak e, adeta hani dalga dalga artan e, büyüyen bir hareketten bir e, kitlesel hareketten gerçekten bir halk isyanından bahsedilmesi gerekiyor onuruna herkesin bir şey onuruna dokunmuş sanki ben böyle okuyorum ve ona sahip çıkıyor yani kendi sana. hayatına sahip çıkıyor kesinlikle katılıyorum Yeter, sana demiş. Ha, dediğimiz gibi bu halk normalde işinde gücündedir okulundadır televizyonunun önünde bilinir e, olmayınca da böyle oldu Televizyonlar da halkın bu kadar provoke olmasına sebep oldular. Çünkü e, gecenin bilmem hangi Çok saatine haklısın. kadar e, Çok e, güzellik yarışması gösterdiler. Belgesel gösterdiler. İnsanların haber bekledikleri kanallar üstelik de bunları yaptı. Norveç Televizyonu e, canlı yayın yayınlarken saat saat dünyanın bütün önemli kanalları birinci haber e, kuşağı olarak bundan bahsederken... Ee, Rusya'dan İngiltere'ye Amerika'dan e, Avrupa Norveç'ten başkentlerine kadar Norveç'ten canlı yayın yapılıyor öyle bir saçmalık yaşandı saat saat Norveç'ten evet. canlı yayın var ee, kanallarda MTV'de tık yok Rusya'nın <gülüyor> yani çok... tık yok yani ancak da CNN Türk sabah başlamıştı yine bir şeyler verme. Artık kimse karşı duramıyor. Hani Dün imajda bunun şeyleri. yorumu da yapılıyordu. Tabii. Bunu birkaç saat daha sürdürebilirler bu Ondan aymazlığı. Sonra, Ondan sonra görmek zorunda kalacaklar ben, ama bu ayıp yeter zaten. Bütün çalışan kitlenin canı burnunda olduğunu düşünüyorum orada da. Yani emir öyle geldiği için. Tabii emir e, öyle geldiği e, için. Yapamıyorlar tabii, tabii, tabii. yoksa imkan ihtimal var mı? Hani öyle böyle görmezden gelinebilecek, e, hakkı teslim edilmeyecek bir şey değil burada Emir yukarıdan öyle geldiği için öyle oluyor diyebilirsin ama biraz önceki örnekte ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim çünkü polis korkunç kıyıcıydı. O yukarıdan polis başka gelen bir yukarıdan ben gelen Emir bahsettim. yani evet tabii basit için Yok. sana katılıyorum polis, ama polis müthiş kıyıcıydı. Büyük bir hadise. Hani insanın başına gaz bombasının fişeği çarpıyor. Adam ölmüş gibi düşüyor. Taksicinin tanıklığı bu. Arkasından bu adamı tekmeliyor polisler. Ölmüş gibi düşen bir adamı tekmeliyorlar. Şimdi buraya gelirken, radyoya gelirken köşede birkaç arkadaş konuşuyordu. Belli ki bir tanesi burada bir eğlence mekanının işletmecisi. Hemen kapıları kapatmış o da dışarıdan kimseye içeri girmesin diye ama kendisi kapıda duruyor. Polisin turisti dövdüğünü görmüş. Ya diyor niye vurdun turiste? Niye? Yani turist olduğu her halinden belliydi, yabancı olduğu her halinden belliydi. Genç bir kıza yumruk attı diyor. Şimdi bunlar artık yukarıdan gelen emir değil. Yukarıdan gelen emir e, sert müdahale edin, izin vermeyin, e, bastırın olabilir. Bu kadar ama insanlara işkence edin, zulüm edin diye emir geleceğini zannetmiyorum. Bu artık bir iç refleks. Halkını düşman gören bir zihniyetin iç refleksi. Bu nasıl bir eğitimden geçiyorsa polis... Esas bir artık biliyor musun herhalde, herhalde değil öyle sinir savaşına döndü. Çünkü e, o ka kalabalığın akın akın üzerine gelip bu kadar alenen e, sal saldırıdan korkmamasından da yaratılan bir öfke söz konusu. Muhtemelen öyledir. Muhtemelen çaresizlik içinde polis yani bunun etki edeceğini bekliyordu. Yalnız daha hala e, durumu dair hani gereken e, siyasi iradenin gösterilmesi için Allah aşkına ne bekleniyor ben de onu bilmiyorum. Yani o tepeden helikopterlerden atılan e, gaz bombalarından sadece e, düşünsene bir izdihamda e, binlerce insan hayatını kaybedebilir. O bir izdiham anıdır. Yani daha ne kadar bir sağduyuya güvenilecek? Daha ne kadar bu sinirlerin telleriyle oynanacak? Neden geri adım atmak bir, bir insan yani bir insanı... Bir yönetimi küçültür mü bu kadar? E refleksinde yoksa eğer e, ön kabulünde yoksa bütün tarihi bastırmak üzerine kuruluysa ancak bastırdığında bir şeyi kendini iyi hissediyorsa biz zihniyet e, buna uyum sağlaması, insani e, tepkiler vermesi, sırası geldiğinde tevazu göstermesi beklenemiyor kolay kolay. Ee, yine de bütün bunların da değişebilmesini gerektirecek dendi büyük bir şey yaşandığını biz biliyoruz ve. E İnşallah e, oradaki mesaj anlaşılıyordur. Muhatapları da inşallah o mesajı almış olurlar diyelim. Biz birinci bölümü e, böyle normal hayatta bir akış varmışçasına e, tabii kurmuyoruz. Ara ara e, yine o günün e, önemine e, binayen devam edecek e, bütün e, hem bilgi akışı hem e, yorumlarımız. Bizim için bir diğer umut kaynağı vardı küçük hayatlarımızın küçük sevinçlerinden. Genel yayın yönetmenimiz Robert Koptaş ve Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı yardımcısı Delal Dink'in biricik kızları doğdu. Sarandink Sarandink evet. aynı zamanda kurucumu Sarandink'in de üçüncü torunu 27 Mayıs Pazartesi günü hayata merhaba dedi. Ee, bu da e, Robert'siz günlerimiz e, anlamına geliyor tabii değil mi? E, pratik hayatta. Ee, evet pratik hayatta Robert bir haftadır doğum izni kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek budur. <gülüyor> ee, evet Sarı'nın gelmiş. Sarı'nın gelişini peki biz nasıl selamlayacağız Karim? Ee, Valla e, Cem, evet. e, Cem Karaca'yı uygun görmüş bir hoş geldin için ilk e, sonra da daha uygun gördüğü başka repertuarlar var. E, Cem Karaca'nın Apaçlar grubuyla birlikte 69 yılında çıkardığı 45'likten bestesi Mehmet Soyarslan'a sözleri Meriç Başarı'na ait bir şarkı. E, şöyle diyor altı: Saren'i bu umut dolu pırıl pırıl şarkıyla karşılayalım. Aynı zamanda bugünü de. Evet bugünü de. Cem Karaca söylüyor bu son olsun. Bugün sen çok gençsin yavrum hayat ümit neşe dolu mutlu günler var diyor sana yıllar ömür boyu ne anlamısın olsun bu son insan bu son olsun bu son felele Sana yıllar ömür boyu ne yalnızlık ne de alam. üzmesin seni. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son. Seni doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Radyo programımıza devam ediyoruz. Ee, azıcık gazetemize bakalım. Ee, zor şartlarda elimizden geldiğince yine her telden çalmaya, e, dolu dolu çıkarmaya gayret ettik gazeteyi. Ee, sevgili oğlumuz Vartak Estukyan e, bir e, alkol araştırmasına girişmişti. E, Günceli <gülüyor> takip ediyor var o yüzden. E, onu da yaparken e, tam e, uzmanına e, denk geldim. Hatırlanacağı üzere geçen hafta mecliste kabul edilen torba yasaya son anda eklenen bir yasak var. Bu infialde e, fazlasıyla payı ol, olsa gerektir e, oldu de Büfe, bakkal ve marketleriyle tüketicilerde kafada karışıklığına yol açan, kamuoyunun büyük tepkisini çeken şu gece ondan sabah 6'ya içki yasaktır <gülüyor> e, muhabbeti. E, biz de bunu e, dediğim gibi Vartan Estukyan e, vasıtasıyla... Ee, en kadim içkilerden şarabın geçmişini gelmişini de hazır anlatsın diye şarap eğitim uzmanı Levan, Levan Bağış'a sorduk. Evet, e, gerçekten de şarap çünkü artık e, salt böyle bir içki meselesi değil. Üzerine ciltlerce kitap yazılan hikayeler anlatılan, uzmanlaşılan e, derya bir e, konu bizim çok da aşina. Toplum olarak olmadığımız bir konu. Bu toplum olarak aşina olmamızda tabii ki e, dinsel sayıklılarda etkin. İslamiyet çoğu kez özellikle de şarabı e, haram saydığı için. Ama bu toprakların kadim kültüründe de Dionysos'tan itibaren bir şarap algımız var, şarap bilgimiz var. E, Birçok köyde halen çocuklar e, şarap içilerek okula gönderiliyor. Aynı Fransa'da olduğu gibi. ...özellikle tatlı şarapla... ...çünkü bu enerji veren bir şey de... ...aynı zamanda çocuklara... ...kış günü özellikle... Ee, ...yani şarapla hem haşır neşiriz... ...hem mesafeliyiz... Ee, ...zor bir denklemin içerisindeyiz... ...bütün bunlar arasında da... ...bir yandan da bir sınıfımız var ki... ...bu sınıfta artık... E, ...dünya şaraplarıyla tanışmak... ...istiyor kaliteli şeylere ulaşmak... ...istiyor böyle bir burjva sınıfına da sahibiz... ...bütün bunlar içerisinde... E, Tabii ki şarap uzmanının bize söyleyeceği çok şey var. Hatta televizyondaki gurme programlarında da aynı şey var. Ama orada biraz da işte gene biraz önce söylediğim hassasiyetlerden ötürü çok fazla açılamıyorlar. Vedat Milov falan gibi isimler. E, acil bir duyuru için e, bugünün diğer e, kutsal e, içeceklerine geri dönüyoruz. Beşiktaş'a destek olmak lazım. Su, süt ve limon isteniyor. Bir acil duyuru geldi Beşiktaş'ta olanların aynı zamanda mekanlarını açmaları ve gazdan etkilenen herkese tıpkı dün olduğu gibi yardımcı olmaları önemli rica ediliyor. Tekrar edelim Beşiktaş'a destek lazım su süt ve limon Öncelikli ihtiyaçlar aynı zamanda mekanların kullanımı açılması da. Bir diğer konuğumuza geçelim gazetenin içerisinden. O da evet. bizim için yine bir umut kaynağıydı. Bazen biliyorsun sadece herhangi bir gündem konusu olmuyor. Bir insanın hareketi bir sürü başka anlamlar ifade edebiliyor. Diyarbakır'dan da konuğumuz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 1 Haziran'da yapılacak. Ve e, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde tam 98 yıl sonra bir Ermeni aday da var. Evet ve çok değerli bir insan. Ee, bir hafta önce beraberirdik yine yani 3 gün boyunca beraberdik sevgili Gafur'la. Ee, çok bilinçli durduğu yeri çok iyi e, tamamlayan e, oraya değer e, veren bir insan. Umarım seçimden başarıyla çıkar O başarıyla çıkarsa Bu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na da Faydası olacak bir e, sonuç olur Gafur çok güven duyduğum bir insan çünkü Aynı zamanda Diyarbakır Subkilagos Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir e, Diyarbakır'da vakıfın temsilciliği e, durumundadır e, Her giden tanışmıştır mutlaka Gafur'la Diyarbakır'a gidenin yolu bir şekilde kesişir ee, çok değerli bir arkadaş çok şey beklediğimiz bir arkadaş kendisi de zaten sadece Ermeniler için değil aynı zamanda bölge için değil Süryaniler ve diğer azınlıklar için de bu te bir teşvik anlamına gelecek diyor o insanların özgüvenleri artacak ve bu memlekette tekrar bir şeyler yapabiliyoruz diyecekler ee, ki aynı zamanda bu e, memlekete de e, ait hissetmenin memleketin sahibi hissetmenin en önemli unsuru olsa gerek e, Gafur'un bu sözleri de zaten Diyarbakır'ın bilhassa da Sur bölgesinin iklimine fevkalade uyum sağlayan şeyler. Tam da oranın atmosferiyle konuşmuş Gafur. O zaman biz şimdi Gafur'un bugünkü seçimini de sonucu ne olursa olsun onun e, adaylığını selamlayalım. E, Diyarbakır'a yabancı olmayan bir sesle selamlayalım. E, Kınar topluluğundan e, bir Diyarbakır türküsü dinleyelim. Ne yazık ki birkaç yıl önce kaybettiğimiz e, Diyarbakır sevdalısı e, Udi Daniel Koyuncu'nun e, sesiyle dinleyeceğiz bunu. Diyarbakır özgü, Ermeniyiz meskanımız toydadır. Rakı şarap Ermeniye faydadır. Bu e, son sözleriyle de biraz önceki konumuzla bağlantılı olarak evet, kınar müziği Bir taşla diyor. bir şarkıyla evet, iki adımünden. konuk <gülüyor> dinleyelim. <gülüyor> evet. radyo. Radyo Agos tekrar merhaba ee, büyük bir şansla aynı zamanda canlı yayına konuğumuzu da almayı başardık ee, değerli tarihçi Levent Yılmaz konuğumuz aslında biz e, Levent Yılmaz Ferda Balancar aracılığıyla bir hayli e, geçmişe gitmiş evet. 915 eşiği onun e, bilgisiyle ne yapılması edilmesi gerektiğine dair Üstelik de tabi mesajlar çok net olduğu için e, hükümet üzerinden ayrıca e, manşetten de e, görmeyi tercih etmiştik. Bu haftanın manşeti e, Sayın Yılmaz'ın ifadesiyle hükümette 1915 hakkında farklı düşünen bakanlar var. O bakanlar da var olarak çıkmıştı. E, bunlara bir miktar geri döneriz ama tabi... E, ...bugün içinde bu kadar tarih olurken... E, ...döverler insanı... ...tarih edeceği yani. ise... ...o yüzden biz de e, hazır bulmuşken de... ...denk geldi... E, ...biraz tarihi tarihçilerle de konuşalım... ...ama Sayın hocamız zaten bir e, özgün özelliği daha var... ...tarihçi olarak... ...biz tarihçileri hep bekleriz ki böyle... ...tarih geçsin de üzerinden bir 10 yıl geçsin... ...20 yıl geçsin, 30 yıl geçsin ki... ...ondan sonra bir analiz yapılabilsin... ...veriler toplansın... ...hocam gündez, e, gündemi de tarihçi gözüyle analiz edebiliyor... Ben bu röportajda da bunu hissettim. O bakımdan bugün için söyleyecekleriniz de anlamda olacaktır. Ne oluyor İstanbul'da, Türkiye'de? Evet, Türkiye'de. <gülüyor> ee, aslında tarihçi illa, değil mi? Karanlık arşivlerin içinde kaybolmuş bir figür e, olması gerekmiyor. Hops bandının çok güzel bir fotoğrafı vardır. Büyük bir kitle hareketinin içinde gencecik bir çocuk kemeri böyle e, beli incecik onu sıkmış e, ayakta e, bir şeyler söylüyor ama Hobsbawm oradan çıkınca tabi orada ne ol, ne bittiğini anlamaya çalışan bir tarihçiydi <gülüyor> dün akşam daha doğrusu iki gündür e, yaşanan şeyler aslında çok e, temel bir kırılma bence bu kırılma da şu tek adam Otorite, totaliter bir yönetim istemiyor bu ülke. Sağıyla, soluyla, ortasıyla, ötesiyle, berisiyle e, tek kişinin ağzından çıkan bir sözün artık emir e, olarak görüldüğü bir yer, yerde yaşamak istemiyor insanlar. Bütün bunları tetikleyen 3-4 gün önce... Daha öncesi var tabii Kızılcamam kampında Tayyip Erdoğan orası AVM mı olur, rezidans mı olur falan demesi ee, çok güzel olacak o topçu kışlası falan iki gün önce de Boğaz üçüncü Boğaz köprüsünün açılışı sırasında ne yaparlarsa yapsınlar şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Biz karar aldık yapacağız. Şimdi biz karar aldık yapacağız diye bir şey yok. Böyle bir böyle bir yönetim yok. Bu. Tek kelimeyle te, tek adam yönetimidir ve bu da bütün bu sürecin hatta AKP'nin üstlendiği misyonun da karşısında olan bir Değil sürecin parçasıdır yani. Esas mesele de o sanki. E, tabii evet. esas mesele o. Yani çünkü AKP nasıl geldi bu e, nasıl oluştu bir düşünün. Yani Refah Partisi'nde bir tek adam yönetimi vardı e, Erbakan yönetimi ona karşı çıkan ve daha demokratik daha... E, ...gücü ve karar alma mekanizmalarını tabana yaymaya çalışan bir örgütlenmeydi bu. Vesayetle mücadele edecek. Vesayetle mi? mücadele edecek, ordu, orduyu e, olması gereken yere çekecek. E, bu tür e, adımları atmaya yönelmiş bir parti. Tamam muhafazakar bir partiydi, her, her zaman bunu saklamadılar ama... bu ...demokratikleşmeyi de e, öne çıkartmış bir partiydi. Ama bunun emarilerini çok baştan e, da sezebiliyorduk. O Hatırlarsınız Ertuğrul e, Yalçınbayır'ın e, ayrılması. Hı hı. E, ya burada artık bu yeteri kadar demokrasi çalışmıyor diye. Daha ilk, ilk bir iki yıl içinde e, ayrılmalar başlamıştı. E, şimdi buraya geldiğimiz noktada çok acıklı olan şey şu. Bence e, <gülüyor> parti anladığım kadarıyla AK Parti ve e, onun taraftarları. Tamam Tayyip Erdoğan çok seviyorlar. Evet. Ama Tayyip Erdoğan'ın çok sevmeleri... ...Tayyip Erdoğan'ın... E, ...tek adamla, adamlığını seviyor olmalarını gerektirmiyor. Gerektirmiyor. Yani... E, ...onlar da bence parti içinde... ...bir demokratik mekanizmanın çalışması gerektiğine... ...gönülden inananlar olduğuna inanıyorum ben partinin içinde. Dolayısıyla... E, ...bu nereye gider? Bu... E, bir çatlığa doğru gitmesi gerekir yani bir kırılmaya doğru gitmesi gerekir parti içinde yani toplumsal yaşadık, kırılmayı yaşadık yaşadık zaten. onu zaten ama partinin içinde bir kırılmaya doğru gitmesi gerekirken anladığım kadarıyla zaten de yaşadığımız bir sürü başka şey buna işaret ediyor çok kötü bir biat kültürü ve bu biat kültürünü de destekleyecek bir baskı var yani en ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan ee, en ufak bir eleştiriyi bile e, düşmanlık e, sayan bir e, bakış bu. Dünkü Twitter Twitter'da atılan mesajlara bakıyorum. İkiye bölünmüş durumda. Ee, Gezi Parkı e, protestosunu e, AKP ve taraftarları sadece AKP karşıtlığına indirgemiş durumdalar. Görmüyorlar bile ne olduğunu. Yani... Bu, burada gösteriler yapılıyor. Bunu sadece işte e, malum e, gruplar, TKP İşçi Partisi vesaire e, milliyetçi, ultra e, nasyonalistler e, destekliyor. E, dolayısıyla bu da e, hükümetin, müthiş hükümetimizin e, <gülüyor> yaptıklarını e, külliyen reddetmeye yönelik bir eylemmiş. Halbuki hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Hiç, hiç hayatında öyle değil. hiç e, eyleme çıkmamış e, gençler ve yaşlılar da yani bildiğimiz yurdun vatandaşı denilen ha. insanlar e, sokaklarda ve o tencere tafaların denen şeyin örgütlenmesi çok. yine e, çok ilginçti gece boyu. Yani o mahallelerin o ses çıkarmayacak normalde dediğimiz gibi e, işte Tabii meyvesini şey soyup hatta işte ayağını uzatıp. Televizyon önünde oturacak kitlede taş. Yani bu tür hareketlerde hep korktuğumuz bir şey vardır yani işte o cumhuriyet mitingleri olsun bunlar örgütlenmiş e, hükümet karşıtı hükümetin de e, muhafazakar Müslüman bir hükümet olduğu için ona karşı, karşı çıkmış o, bir kitlenin hareket örgütlenmiş manipüle edilmiş bir hareketiydi bir sürüsü bunu biliyoruz ama bu öyle değil bu öyle değil bu. bu çok ilginç bir biçimde dün e, akşam e, eşim e, Kadıköy'deyiz orada oturuyoruz bir spor salonuna gidiyor orada işte spor salonunda nedir işte orta yaşlı gençlerin falan takıldığı, gittiği e, herkesin spor yaptığı falan yani oradaki insanlar kendileri bir, bir sürü kesimden insan kendi başlarının Taksim'e nasıl gideriz projesi yapıyorlar. Yapıyorlar. Bizim üniversite, Bilgi Üniversitesi ki biliyorsunuz ne kadar eklektik bir yerdir. Hı hı. Binlerce kesimden gelen, burjuvası çok olan bir üniversite. Dün akşam serviste bila istisna bütün konuşulan, konuşanların tek söylediği şey Taksim'e nasıl çıkarız? E bu tuhaf değil. Sonuçta Bilgi Üniversitesi veya eşinizin gittiği spor kulübü. İstanbul'da insanlar İzmir'den Taksim'e nasıl çıkarız planlarını <gülüyor> yapıyorlar. Karşı i̇şte bugünkü... Taraftar grupları 51 otobüs organize ediyorlar. Evet. Ha, ne yani. Olmadık. Taraftar gruplarının yan yana gelmesi birbirlerine <gülüyor> e, <gülüyor> yani hakikaten tarihi anlar yaşandı. Yani, bugünkü o köprüdeki yürüyüş. Yürüyüş yani düşünsenize. Peki bu kadar hızlı ve bu kadar e, gelişerek yayılmasını neye bağlıyorsunuz? Bu, yani hız. Yani bakın burada çok temel bir Talep demek ki altta o kadar toplumun içinde yer etmiş ki. Bu talep de şu. Ya biz demokratik bir düzen istiyoruz. Değil mi? Demokratik, haklar üzerine kurulu, e, vatandaşına saygılı, onun e, kararlarını dinleyen, dinlemesini bilen bir hükümet istiyoruz. Bir yönetim biçimi istiyoruz. Bundan daha basit bir şey olamaz ki. Güdülmek değil, birlikte evet. şekillendirmek istiyoruz. Yani... Taksim'e yapın, ne, yani proje yapın, onu oylamaya sunun, katılımlar olsun, ne bileyim ben e, sivil toplum kuruluşlarından birileri e, görüş bildirsin, ortak bir kararla bir şey yapılsın. Ama öyle değil ki, biz yaptık olacak. Yani. Evet, evet. Ee, dün gece boyunca ben uzun süre İmece ve e, Hayat TV kanallarını izledim. Onlardan birinde çok ilginç bir saptama vardı ya da bir tespit vardı. Ee, şu anda hatırlamıyorum, Ferhat Kenter miydi veya kimdi ama birisi dedi ki, ee, Batı da e, yönetimler demokrasiyi benimsemişken halklar bu kadar demokrat zihniyette değildir. Türkiye'de ise iktidarlar demokrattiyken halklar demokrasiyi halk demokrasiyi daha çok içselleştirmiştir. Böyle bir tespite takatla bilir misiniz? Çünkü genellikle ön yargımız bizim halk demokrasiden anlamaz minvalindedir. E, bu çok konuşulur. Halka işte otorite gerekir falan. Zaten hatta şu falan. koyun halk e, e, denen şeyin bir hayli herhalde artık temkinli kullanılması icap edecektir. Oh, bakın e, çok ilginç bir ge gelecek günlerde ayın 17'sinde başlıyor Haziran'da e, bizim tarih bölümü Bilgi Üniversitesi'nde bir konferans düzenliyoruz. Uluslararası kitleleri yeniden düşünmek e, şiddet, hukuk ve demokrasi diye. Aramızda konuşurken. Bu kitle de ne oluyor toplum değil mi bu falan e, nasıl anlamlandıracağız bunu derken şunu şu, bir, bir, bir noktaya geldik şu var. Eğer kitle dediğiniz o kalabalık e, güruh sanki böyle e, kuru kalabalık gibi görünen şey eğer demokrasiye inanmasa orada demokrasi olmaz ki. Yani o hareket bir inancın sonucu olarak orada karşımıza çıkmasa niye demokrasi olsun ki orada? Bu da dün akşam yaşadığımız şeydi. Bir kitle hareketidir bu, yani şaka değil. Tam anlamıyla. Tam anlamıyla bir kitle hareketi ve bu kitle hareketi hiçbir şekilde bir yerden manipüle edilmedi. Kendi başına kendiliğinden oluştu ve tek birleştirici şey bu e, hareketi. Bir e, hak talebi, bir e, baskıcı yukarıdan tek elden dayatılmaya çalışılan bir takım kararlara direnmektir. E, Tam tersine bir de e, dün e, başka bir tanıklıklarla çok sık karşılaştık. E, manipüle etmek teması üzerinden bunu söylüyorum. E, provokatörler. Hı hı. Polis provokatörler. Mümkündür. ATM'leri tahrip etmeye çalışan, polise küfreden, halkın arasına karışıp polise küfreden ama beş dakika sonra polislerin arasında kol kola yürüyen bazı figürlerden bahsedildi. Hemen aklıma Şemdinli e, örneği geldi. Tabii. Bizzat polisin içerisinden halkın arasına karışan bazı sivillerin ateme tahrip etmeye kalkması, kitleyi oraya doğru motive etmesi. Ama kitlenin bunu pasifize edebilmesi, bunu durdurabilmesi, dışlaması. D Düşünsenize dün akşam ne oldu ya? Yani parkın içinde çadır kurmuş, orada duran, şarkı söyleyen, türkü söyleyen bir takım adamlar var. Ne yapıyorlar bunlar? Hiçbir şey yapmıyorlar Serbest piyasa ekonomisine çomak sokuyorlar <gülüyor> evet, ya Hiçbir şey yapmıyor ya bu adamlar En tehlikeli şeyi yapıyorlar bunu, Tabii ama yani karşısına gelen adamlar Kasklı binlerce böyle şey Yüzlerce neyse çevik kuvvet Çadırları yakıyor Topluyor gaz bombası atıyor Bilmem ne yapıyor niye yapıyor bunu ya Gaz Niye? bombasını da sprey sıkar gibi. Evet, üstelik de hedef alarak atıyorlar gaz evet, bombasını. Yani evet. böyle bir eğimli atılması gerekirken. Tabii yere doğru atılması gerekirken. gerekirken hedef alarak kafayızasına... kafaya doğru atıyorlar. Zaten yani. herhalde bir o ıı, gaz sahneleri bir, bir ıı, medyanın ıı, üzerindeki o sansür ve ıı, görmeme hali iki. Iı, bunlar o infial duygusunu daha da arttırdı sanki. Ama çok sanki. haklılar. Yani Öyle, düşünsenize. Yani derler para para böyle. Arttı insanları. Evet gibi. öfkeyi ben, kabarttı. Ben Kadıköy'deyim. İnternetten işte takip etmeye çalışıyorum. Bütün işte e, kanal hiçbirinde hiçbir haber yok. Tek e, haber alınabilecek şey yer e, ya Twitter ya e, sosyal medyanın çeşitli kanalları ya da Norveç Televizyonu ya da, Norveç televizyonu, ya da BBC. Şaka gibiydi. Bi, şaka Norveç gibi. Norveç Televizyonu. Norveç Televizyonu ya. <gülüyor> ...kızıcık bir ara verelim... ...devam edelim mi sonra... ...sevgili hocamızla... ...cesaretin var mı Fakret abi yine... ...yoksa ben mi el atayım... ...sen el at bakalım... Peki, ...çünkü <gülüyor> okunması ama... dahil her şey... ...yine <gülüyor> ha, altı tarafından... değil evet, mi? verilmiş... falan demeyin diye... <gülüyor> Remedios <gülüyor> <gülüyor> ee, Silva e, Pizzadan e, yine uyarı şeklinde Nati şeklinde okuyunuz demiş Nati Alamo Bestesi Dionysus e, Sak", e, Saklisi evet ait bir şarkının bazılarına göre ise Yunanistan çingelerine özgü geleneksel bir şarkıymış flamenco formunda düzenlenmiş ve İspanyolca sözlerle seslendirilmiş versiyonu dinleyelim <gülüyor> Hocamız Levent Yılmaz'la e, sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada biraz önce dinlediğimiz şarkının geri kalan bilgilerini de tamamlamadan e, geçmeyeyim. E, Tony Gatliff'in Vengo adlı filminin müziklerinde yer alan bir şarkıydı. Endülüslü bir çingene müzisyen olan Remedios Silva Pisa seslendirdi. Neydi de kutsiyer güneri dinledik. Alamo'da doğdum, aşk için doğmuşum ben. Ne yerim var, ne yurdum. E bize de uygunmuş. <gülüyor> Altuğ her zaman bize en uygun olan <gülüyor> müzikleri seçiyor. Gündemimize uygun, bize uygun. Ee, nereden devam edelim? Nereden devam edelim? Şimdi bu vesitede çıkan haber üzerinden de biraz konuşalım hazır hocamız buradayken. Ee, şimdi biz sizden tüyo almak gibi sormayalım ama işte bu şeyden bahsettiniz ya e, Hükümet içerisinde farklı düşünen bakanlar var Hani kimli bir bakan bağlamında da söylemeyelim de e, soruyu öyle getirmeyelim ama e, Bu farklılığı e, nasıl bir farklılık olarak tanımlıyorsunuz Yani e, evet bir ecdadımız söylemini biliyoruz Başbakanın genel benimsediği bir duruşu biliyoruz Farklılık bundan ne kadar uzaklaşabilen bir farklılık, biraz bunu tanımlayabilir misiniz? Ya ben şunu e, lafa ederken şunu gözlemleyerek ettim. E, Müslüman e, kesimin e, yayın organları e, son bir iki senedir inanılmaz e, derecede duyarlı olabiliyorlar. Kimileri inanılmaz derecede duyarsız da olabiliyorlar. <gülüyor> Tabii. Ee, ama e, bu 24 Nisan e, civarında e, bu yüzüncü yıl tehlikesi diye e, hı hı. adlandırılan e, tehlike olduğu söylenen işte ne yapacağız e, kaygılarıyla e, hareket eden e, bir kesime karşı e, starda Hakan Albayrak. Taraf gazetesinde cayit Koytak, ee, inanılmaz derecede ve adını e, hatırlamadığım birkaç e, yazar daha inanılmaz derecede radikal e, şeyler söylediler. Yani bugün ne kadar duymadığımız şeylerdi bunlar. Ee, şunu da biliyoruz ki hükümet e, hükümet pür saf bir milliyetçi e, hükümet değil. Yani e, bir MHP değil bu hükümet. E, ve geçmişe bakışlarında da e, geçmişin suçlarını e, ve e, kusurlarını görebilecek bir hükümet. Bir sürü e, üyesi açısından. Dolayısıyla benim tahminim bu, bu hükümetteki bir sürü insan ne olup ne bittiğinin tamamen farkında zaten. Ama öylesine bir yere düşmüşler ki e, kollarını kıpırdatmaları mümkün değil. Yani çok basit bir örnek vereyim. Mesela Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nun bakan olmadan önceki yazılarına, kitaplarına falan bakın. Yani dünyayı anlamaya çalışan, e, işte e, hakikaten e, derinlikli analizleri olabilecek olan, e, bir mütefekkir gibi duran bir e, kişi iken... Siyasete girmesiyle beraber o e, herhangi bir bakanın ağzından duyabileceğimiz inanılmaz derecede hamasi nutukları o kişinin ağzından duyabiliyoruz. Evet. Şimdi bu onun mu yoksa e, onun girdiği kılığın mı? Yani bakan e, kisvesinin e, söylemesi gereken şeyler mi yoksa kişi olarak Ahmet Davutoğlu'nun söylemesi gereken şeyler mi? Burada... Çok ilginç bir şey var. Ee, eski bir e, İngiliz politik e, teorisidir ya. Kralın iki bedeni vardır. Bir tanesi kendine aittir, bir tanesi de kendisinin değildir. Ee, i̇şte ha, kamunundur. <gülüyor> e, şimdi bizim siyasetçilerin de iki bedeni var. Bir tanesi devlete ait onların. Onlar çünkü bir devlet e, sahiplenmiş oluyor. Çünkü o e, o beden onların. Ve bizim siyasetçi ne olursa olsun ne kadar hümanist işte başka fikirde olursa olsun o bedenin içine girdiği anda o, o bedenin yapması gerekenlerin yapması gerektiğini zannediyor. Çok doğru bir benzetme yaptınız ya da örnekleme yaptınız. Çünkü biz bunu gerçekten de geçmişte de çok gördük. Hı. Örneğin Mümtaz Soysal Hoca'nın 12 Mart dönemindeki e, imajı, kimliği, Uğur Mumcu'nun naklettiği Mümtaz Soysal'ın neye benzediğini de biliyoruz. Sonra Kıbrıs müzakerelerinde Türkiye'nin e, resmi sözcüsü konumuna getiren Mümtaz Soysal'ın da neye döndüğünü evet. çok somut olarak görüyoruz Hı. ve buna benzer daha pek çok örnek anımsamak mümkün. Çok doğru bir tespitte bulundunuz. Evet, Hı. devlet kesmesi insanları dönüştürüyor, dönüştürüyor bir şekilde. Dönüştürüyor, dönüştü. Yani yani Teke, yani karşınıza alsanız, e, konuşmaya başlasanız duy, duyabileceğiniz şeyler aslında e, çok daha farklı olabilir bir sürü insandan. Sizinle Eminim yani. sohbete doyum olmaz ama süre e, kısıtlılığı olacaktır. O nedenle aslında 15'ten tekrar biraz bugüne gelmekte fayda olacak. E, zannederim çünkü aslında 15 hakkında farklı düşünen bakanlar da var hükümette dediğiniz söz... 31 Mayıs'ta olanları da Değerlendirme Aha, konusunda Farklı olanlarla Birebir örtüşecektir Ben ee, şuna da inanıyorum bakın Tayyip Erdoğan ne kadar otoriter Ya dediğim dedikçi Vesaire olsa da Bu olanların olmuş olmasını isteyeceğini Hiç zannetmiyorum mesela Yani çünkü Nedir Suriye konusunda Biz halkına zulüm eden Birisinin yanında olamayız <gülüyor> diyen birisinin Birisi. e, yani 500 ton biber gazı attırtması sanki evet. mümkün değilmiş gibi geliyor ama mümkün, mümkün vallahi mümkün oldu işte yani, mümkün yani. hocam mümkün yani e, çok acayip geliyor bu bana çok acayip ama bizde bu algı hep var yani bu pişkin e, algıda hep var ve biz de e, o ikisinin aynı şey olduğunu görmeme gibi bir aymazlık içerisinde de olabiliriz. Evet ama bu gösterdiğiniz o gösterdiğin çelişki çoğumuz fark etmeyebiliriz. Evet de. ama o ekibin içinde bunun farkına varan kişi mutlaka vardır. Mutlaka olacaktır. Ee, Mutlaka. Kısa yine güncel bir anons yapalım e, bu arada. E, çünkü örgütlenmeler devam ediyor. Bugün saat 11'de Taksim İl'de, temsilci yönetici düzeyinde tüm kurumlar toplantıya çağrılıyor. E, dolayısıyla hem e, Beşiktaş'ta hem Taksim'de e, örgütlülük ve hareketlilik gün boyu e, daha da organize olarak artmaya ...devam edecek. Beşiktaş'taki süreci de tekrar evet, hatırlatalım. Evet o anonsu hatırlatalım, e, ihtiyaç su, anonsunu. Suç ve limon e, ihtiyacı vardı. Aynı zamanda mekanların e, tüm e, katılan halka açılması... ...herkesin elden geldiğince desteği vermesi Beşiktaş'ta... E, ...yine bu biber gazına e, maruz kalan e, halka önemli rica edilecek. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Çaydı. Çok güzel bir günde e, çok e, bize e, kattınız. <gülüyor> Öyle diyeyim yani kattınız. Ayağınıza sağlık. Teşekkür i̇yi ki ederim. Evet, iyi ki geldiniz hocam. Sağ ee, olun. Teşekkür ederim. Bir Trabzon Ayasofya'sı... haberimiz vardı Emre Ertan'ın e, geçen haftadan duyurduğu Trabzon Ayasofya'sının müze statüsünden çıkarılarak cami olarak açılacağı haberi. E, bu hafta da. E, Pontus kültürü üzerine çalışan Heyamola yayınlarının sahibi Ömer Asana başvurarak haberi geliştirmişti. E, Trabzon'da Trabzonluların da böyle şey olur mu e, diyerek e, müzelerine e, ve değerlerine sahip çıkmalarını e, görüyoruz. E, Aslan Trabzonluların çok yanlış bu siyasi kararın kente ve halka ne kadar zarar verebileceğinin farkında olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Sevgili Altuğ Yılmaz yine bu... E, ...habere istinaden... E, ...bir şarkı seçmiş... E, ...onu da senden rica edeyim. Evet... Nikos Papavram e, Papamavridis... ...Trabzon'un yolumuz... ...1907 yılında Gümüşhane'de doğan... ...ancak Trabzon'da büyüyen... ...1923'te mübadeleyle... ...Yunanistan'a göç etmek zorunda kalan... ...ve ömrü boyunca... ...memleket özlemiyle kemençesi eşliğinde... ...şarkılar söyleyen ünlü Karadenizli... ...Rum müzisyen... Nikos, Papa Mavridis'in kendi sesinden Türkçe bir şarkısı. Son kısmında Pontus Rumcası'yı da birkaç dize var bu parçanın. Ömer Asan'ın 2005 yılında yayınlanan kitabına adını veren Nikon'un Kemençesi adlı öykü bu şarkıya dayanıyor, bu şarkıdan ilham alıyor. Dinliyoruz. Para tutmaz elimiz, para tutmaz el. para tutmaz elimiz, para tutmaz el. Güzel kuzar olmasya ne olur halimiz, ne olur Güzel kuzar olmasya ne olur halimiz, ne olur karşıyine çeşitli akar derenin dereye çeşitli akar akar suyunu yabak çalıyor konu kemen ceşin konu kemecek yabak konu kemen ceşin <Gülüyor> kaçma kaçma kaçma minnem be topan kaçma minnem kaçma kaçma yer aldı dur bir tane açma da bir tane yüreğim yer da bir tane açma da bir tane açma <gülüyor> Güzel Allah ne yapacağım? Vuruldum aşik güzel, vuruldum aşik güzel. Olmadın alamadım ne bu şenik gün bu kari suya, nabanda fıristan suya. O Radyo Agos Açık Radyo Açık şimdi Açık ve radyo. burada Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yapı Kredi yayınları sunar. Büyük usta Nazım Hikmet'in şiirleri her yerde dinleyebilmeniz için şimdi CD'de. Üstelik Gence Erkal'ın sesiyle. Ne güzel şey hatırlamak seni. Genç Erkal'ın Sesinden Şiirler CD'li kitabı, 69 yıldır kültür ve sanatın en büyük destekçisi Yapı Kredi'den saygıyla. Türkiye'de çevreyle dost üretimin öncüsü Arçelik... ...yıllardır dünyanın geleceği için su ve enerji verimli ürünler üretiyor. Siz de çevreyle dost ürünler kullanın, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakın. Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil...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 bırakın şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu projesi 3 başlıyor. Siyasi kriterler ve medya Sivil Toplum Diyaloğu programlarındaki yeni hibe fırsatları. Bilgilendirme günleri ve detaylar Avrupa Birliği Bakanlığı web sitesinde www.ab.gov.tr. Reklamlar bitti. 94.9 Açık Radyo Radyo Agos 1 Haziran günüyle tarihi bir günde günün içinden geçmeye devam ediyoruz. Ee, Twitter'da sürekli e, her yerden eee Harekete geçenlerin e, haberleri akmaya devam ediyor. Taksim'de olacaklar için e, dört tavsiye olarak e, gündeme gelen pratik e, uyarılar da var. E, maalesef bu biber gazıyla yakın temasta e, yaşamak bir hayli e, dünden beri e, özümsenen bir şey oldu. Ve e, korkmamayı öğrendi aslında insanlar en fazla. Yani korkmayı tabii evet. ama evet. korkularına rağmen Korkularını korkmayı, korkuyla orada Tabii ama yani kalmaya devam etmeyi. E, püskürtüldükten sonra geri gelişecek zaten bu pratiğin sonucu. E, dolayısıyla Taksim'e gidecekler için e, dört önemli tavsiyeyi biz buradan da hatırlatmış olalım. Gaz maskesi ya da gözlük e, tozluk. Spray püskürten bir şişede sıvı talsit e, bu mide ilacı olan talsit dünden beri yepyeni bir kullanımda suyla karıştırılarak e, yarı yarı ya da daha farklı oranda e, astım spreyi, e, limon e, ve veya süt e, Beşiktaş için de söylediğimiz üzere ilk etapta gerekenler. E, Taksim'de e, aynı zamanda belli bölgeler e, kendi imkanlarıyla e, kumanyalar e, sunuyorlar. Ama her şekilde e, ATM'ler de e, yine bu provokatörler tarafından e, özellikle e, tahrip edildiği ediliyor. için nakit para ve dünden beri orada olanlar için yemek ve su temin edilmesi de önemli ve pratik bilgiler arasında. Bunun dışında bugün aslında dün geceden beri ee, Sabancı Üniversitesi'nin Karaköy'deki Minerva Palası'nda da e, güzel şeyler olmaya devam ediyor. Geleneksel haranting atölye çalışmaları bu yıl savaş, soykırım ve siyasal şiddetle yüzleşme konusuna odaklanıyor. Ee, başlıktan da anlaşılacağı üzere bu üç mesele bugünümüzü de şekillendiren Kesinlikle. ve e, nasıl davranılacaksa geleceği de ona göre e, birlikte kuracağımız e, konu başlıkları. Dolayısıyla orada olmak, e, bütün değerli e, yurt dışından, yurt içinden e, akademisyenlerin e, oturumlarına e, ara ara e, dahil olmak, e, o bilgilerden, tartışmalardan geçmek de e, çok... E, ...keyifli, bilgilendirici ve yine güne dair bir program olacaktır. Ee, onu da özellikle belirtmiş olalım. Ee, oturum başlıkları neden bahsettiğimizi anlatmak için yeterli. Ee, Ermeni kırımıyla yüzleşme, soykırımı tanımlamak, hukuk ve siyaset... ...nesiller üzerinden bellek. Osmanlı İmparatorluğunda siyasal şiddetle yüzleşme, tarihle yüzleşme... Siyasal şiddetle yüzleşmede medya ve aktivist anlatımları şeklinde hı hı. E, geçmişten günümüze birbirinden ilginç oturumlar düzenleniyor. Şimdi bu e, bana e, doğal olarak ikinci bir etkinliği anımsattı. Her yıl e, 19 Ocak haftasında Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği konferanslar biliyorsun çok dünya ölçeğinde tanınmış bazı akademisyenlerin aydınların davet edildiği konferanslar Sabancı Üniversitesi'de bu atölyeleri bir gelenek haline getirdi. Bunlar çok anlamlı işler tabii. Daha da geniş hatta görülmesinde fayda olan şeyler. Oradaki sunumları falan da sonrasında gazetemizde, gazetemizde Gays değilse internet sitemizde. Çünkü Agos'un internet sitesi artık gazeteyi de aşan boyutlara geldi kimi zaman kimi günlerde. Mesela şu son dün bugün yaşananlar itibariyle site diye güncelleniyor. Fotograflarıyla şunu da bununla. Öyle ki sitede de bunlara bu tebliğlere yer vermekte ciddi fayda olduğunu düşünüyorum. Bugün bir başka konumuzda balık türü ve stokları kirlilikten değil katliam gibi yapılan sınırsız avcılıktan azalıyor başlığıyla verdiğimiz balık. Ağlara takıldı ağlara değil ağlara takıldı e, kitabı üzerinden yapılmış bir orta sayfa çalışması sevgili Zeynep Bekim Elbaşı'nın çalışması bu İstanbul balıkları e, artık ne yazık ki Karekin deveci'nın tanımladığı çeşitlilikte de değil Bu çeşitlilik kaybının da sebeplerini e, bu kitap e, somut verilerle de ortaya koyuyor. Hatta bizim de orta sayfada kullandığımız bu fotoğraf var gerçekten de bir yandan bu fotoğrafa bakınca bolluktan bereketten bahsedebiliriz, avın bereketinden bahsedebiliriz ama diğer taraftan da e, ölçüsüz avlanmanın bir kıyama dönüşmesinden e, bahsetmek de mümkün. Balık e, ağlara ağlara takıldı kitabı ve aynı e, adla e, 26 Mayıs'ta Hebride adada adalar müzesi iskele sergi alanında. Açılan sergi foto muhabiri 42 yıllık deneyimli isim Kadir Can'ın bütün çalışmalarını ortaya koyuyor. Ve 70'lerden bugüne bir dönüm noktasıyla aslında başlayarak bir dönemin en keyifli uğraşısının nasıl... Hoyrat bir sanayileşme sonucu e, alanın kendi kendini neredeyse kıydı e, bir sürece doğru evrildiğini gözler önünde. Ve esiriyor. göz göre göre yani tırını yasaklayamayarak şunla bununla göz göre göre geldiği... Dolayısıyla vakti olanların hem adaya giderek bu fotoğraflara bakmalarını hem de orta sayfamızda nelerin kaybedildiği ve hangi süreçlerde bu dönüm noktalarından geçildiğini izlemeleri elbette çok önemli olur. Onlarla beraber kum kapı balıkçıları, önemli Ermeni kum kapı reisleri ve onların ağlarını onaran bir dönemin ermeni Meram Ermeni kadınları, hepsi şimdi bir masal oldu ve. Neden masal oldukları e, onlarla beraber de aslında bir hayatın yine nasıl elden alındığı, şehirden alındığı yine bugünümüze dair de bize çok şey e, anlatan bilgiler. E, görelim ki e, bundan sonrası için henüz e, hiçbir şey e, madem e, söylendi dendi diye olup bitmiyor. Hı hı. E, mücadele etme imkanlarımız olsun. Kesinlikle. Önce bilgilenelim ondan sonra da e, talepleri e, ona göre şekillendirelim. Kesinlikle. Ee, yine e, bu sürece dair, konuya dair e, çok özel bir şarkımız var. Evet, Neşet Ertaş'ın bir şarkısı. Neşet Ertaş bize müthiş bir e, miras bıraktı. Zengin bir miras bıraktı. E, ve her uygun vesile de altında onlardan bir örnek bulmayı başarıyor. E, bu kez de e, orta sayfadaki fotoğraflarda Balıklar suyun dışında can çekişerek zıplıyorlar. Neşet Ertaş ise suyun içinde oynayan balıklardan söz ettirek giriyor sevda türküsüne. Etoburlar balık, belki balıkların ceset halini daha çok seviyor. Ve Kadircan balık türü yok oluyor diye değil, insanlar balık yiyemeyecek diye üzülüyor. Hatırlatalım bu arada tabii Altun, Altun Yılmaz. E, <gülüyor> balık yemediğini, Hiçbir canlı yemediğini. <gülüyor> Ama biz... Hayvanların insan türünün zulmünden kutlu özgürleşmesi dileğiyle çalalım bu Neşet Ertaş türküsünü. Hiç halime vay hiç halimde bilmiyor. Yenili köylü kızım senallar gel ben kırmızım yine doğdu danyıldızım tomazonsumdan yıldızım Balık yan gider suda balık yan gider açmayarım kan gider açmayarım Kan gider Açma güzelsin Açma güzelsin Cahil aklım gider, cahil aklım gider. Gelin köylü kızı, senallar anlar ben kırmızı. Yine doğdu dan yıldızı, dolmaz olsun dan yıldızı. Kırmızı, yine doldu dan yıldızı, olmaz olsun dan yıldızı. Evet, Neşet Ertaş'tan sonra şimdi biraz da Ermenistan'a gidelim. Bu haftanın Ermenistan gündemiyle başlıklarımız var ikinci sayfamızda. Ermenistan'ın ilk cumhuriyeti 95 yaşında. Bilindiği gibi 543 yıllık bir devletsizlik e, sürecinden sonra son Ermeni krallığının yıkılmasından sonra ancak 1918 yılında e, 29 Mayıs'ta Ermenistan e, 28 Mayıs'ta Ermenistan bağımsız bir devlete kavuşmuştu ve bu devlet sadece 2 yıl yaşayabilmişti. Arkasından Sovyet Ermenistan'ı kuruldu. 91'de de bugünkü Ermenistan yani Ermeniler 100 yıl içerisinde 3 cumhuriyet kurmuş oldular böylece. Ama tabi, hala tabi, e, en yakın komşu olarak e, Türkiye ile diplomatik ilişkiler e, mevcut değil. E, halkın o denli yakın ilişkisini, e, seferlerin sürmesini, ticaretin kültür hayatını, sivil toplumun karşılıklı birbiriyle yaptığı e, projeleri. E, o kadar Ermenistanlı'nın burada e, iş e, ekmek e, için var olmasına. Buradan pek çok insanın Ermenistan'a gitmesine rağmen şu kapı bir türlü açılamadı, sınır kapalı. Orada da devlet refleksi toplumun bir hali gerisinde kalmaya, bir türlü o dinamiği yakalayamamaya ve o bir tarihi adımı atamamaya devam ediyor maalesef. E, tabii ki oradaki devlet refleksi için söylenebilecek çok şey var ama bunların hepsini tam da sınırın kapalılığı üzerinden herhalde devlet refleksiyle Ermenistan devletinin e, sorunlarıyla açıklamak o kadar da e, makul değil. Esas Türkiye'nin sorunlarını konuşmak lazım. Türkiye'nin kendi ayaklarını Türkiye bağlamasını sorunu. Türkiye'nin kendi ayağını bağlamasını, e, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını Aliyev ipotekine mahkum etmesini belki konuşmamız gerekiyor. 91'de de üstelik o bağımsızlığı ilk tanıyan devletlerden biri olmuştu Türkiye. Ama evet. onun akabinde bir dış siyaset gerekçesi, bir üçüncül ülke dış siyaseti gerekçesi bugüne kadar bahane edilmeye devam edildi. Ve şimdi öyle trajikomik bir hal var ki Azerbaycan ve Ermenistan iki savaşan ülke olarak birbirleriyle... Konuşmaya, görüşmeye devam ediyorlar. Ediyorken Türkiye evet, sürecin dışında kalıyor. Bu da Davutoğlu'nun biraz önce de andık. Dış politikadaki başarısızlıkların önemli başlıklarından birisi olsa gerek. Davutoğlu büyük iddialarla soyulmuştu dış politikaya. Türkiye'nin yükselen vizyonu içerisinde komşularla sıfır sorunla ifade edilen bu büyük politika... Ne yazık ki Türkiye açısından gerçekten bir kayıp olarak görmek gerekir. Ee, geçen zaman içerisinde bütün komşularla sorun yaşanan bir hale geldi. İşte Suriye en somut yaşadığımız şey. Ee, Ermenistan'a gelince Ermenistan e, bu abluka altında varlığını sürdürebilmeyi zaten başlı başına bir başarı olarak görüyor. Ve biz buradayız yıkılmadık ayakta diyor. Her ne kadar işin iç tarafı öyle olmasa da içeride... Huzursuzluk, en son bu gaz zamlarıyla Tam halkın de, belinin evet. bir daha kırılması söz diyecektim. konusuyken e, ama gene de en azından e, statü olarak duruş e, olarak dize gelmedik. Gelmeye pek niyetimiz de yok e, durumunu muhafaza ediyor. Ermenistan'da belediye başkanlığını belirleyen Yerevan Yüksek Konseyi'nin seçimleri olmuştu. O da bir e, iktidarın... E, Yükselen muhalif e, dalganın bir türlü o istikrarı tutturamaması da sebebiyle e, zaferiyle sonuçlandı. Belki de biraz e, o rahatlıkla birdenbire hemen akabinde bu e, zamlar patladı. Zamlar, zamlar saklanmış dalga... insanlardan Tabii. yani bir Nisan'da belli olan zam mı? 14 Mayıs'ta açıklamışlar belli ki seçimin geçmesini beklemişler seçim e, sürecinde zaman Şu açıklamak istememişler. Şu her şeyin değişmeyen e, doğası da insanı hakikaten hayretten hayrete sürüklüyor. Yani. Ama e, çok da hayret etmiyorum çünkü bütün bu pratikleri biz Türkiye'den gayet iyi tanıyoruz. Yani Türkiye'de <gülüyor> olarak çok şaşırmıyoruz. Hepsini daha önce Türkiye'de gördük biz bu filmlerin. Ee, ve tabi e, Rusya'dan alınan e, doğalgaz ona gelen zam e, öyle mali bir e, önem dışında e, gayet siyasi e, incelikli e, dengelerin ifadesi. E, bunu denklemin içine İran'ın Ermenistan'dan, e, affedersiniz Ermenistan'ın Ermenistan İran'dan. Ee, tersini gönül isterdi tabii ama olmuyor ee, kazanma ihtimali ülkenin kendine küçük alternatif kapılar seçenekler e, zorlama ihtimali e, sürekli gündemde çünkü e, doğal gaz bağımlılığı o göbek bağ aynı zamanda e, siyaseten de bir bağımlılık e, e, anlamına geliyor. Kesinlikle. Bir, bu arada bir de Ermenistan gündeminde Prens Charles'ın ziyareti var. Ee, Ermenistan tarihinde ilk defa bir İngiltere Prensi e, ülkeyi ziyaret ediyor. Prens Charles'ın e, ziyareti de meselenin magazin tarafı tabi. Ermenistan e, gündeminin haberlerinin magazin tarafında Charles'ın Madenataran ziyareti, işte ekmeyacın ziyareti, Katolikos'la karşılaşması gibi haberlere sıkça rastlıyoruz. Ee, programın sonunda biz yine e, kendi magazinimize, kendi günümüze e, geri dönelim. E, Taksim'e gidecekler için eczaneden tahsiset, nalburdan toz maskesi, iş gözlüğü ve yedek kıyafetler. Aynı zamanda da e, kumanya talebi var. E, cumartesi olmasının e, iş yeri izni olanların da... Katılımıyla ve Bütün kalabalık. bu infialinde etkisiyle e, her yerde İstanbul'da ama aynı zamanda Türkiye'nin genelinde eş zamanlı e, kitlesel hareketlerin, eylemlerin, e, birlikte yürüyüşlerin e, ve bir direnişin devamı e, çok şaşırtıcı olmayacak. Kesinlikle öyle. Bugün hareketli bir gün yaşayacağız. E, hareketli günün o zaman e, hareketli bir parçayla... E, sona yaklaşmasını e, önerelim. Biz bu şarkıyı aslında daha evvel çalmıştık e, ama e, Robert çok sevdiği için e, bir kez de e, hem bugüne e, hem de e, minik bebeğimiz Saren'e gelmesini Bilmesini istiyoruz. Evet. Seç Tankyan babasıyla söylüyor bu kez. Kaçadır Tankyan birlikte. E, çok popüler bir parça. Paris Arakil e, Alexey Hekimyan bestesi. E, bestelendiği günden itibaren çok e, büyük popülarite yaşayan bir şarkı. E, 1994'te Kaliforniya'da kurulan ve dünyada ün kazanan alternatif müzik e, grubu, metal müzik grubu, System of a Down'un solisti Serge Tankyan, kendisi gibi müzisyen olan babası Haçadur Tankyan'la beraber söylüyor. 2009'da yapılmış bir canlı kayıt. Haçadur Tankyan 1937'de Halep'te doğmuş. Babası Kayseri Efkere'li. 16 yaşındayken Lübnan'a daha sonra da Amerika'ya göçmüş. Bu para hareketi ne demek abi? Ee, güzel e, leylek kuşu. Ee, ee, sözleri de çok anlamlı. Ee, biraz e, kayıp vatan özlemi var içerisinde ama mutlu bir şarkı. Ben evsiz barksız değilim, özgür bir yurdum var, evim var, barkım var. Leyla kuşu sen de gel evimin karşısındaki şu ağacın tepesine kur yuvanı diyen mutlu bir şarkı. Bu mutlulukla özgür güzel bir memleket için çalıyoruz. Pari Arakil Yes voçandune voçelda rakil Un emankır var, un emotivan. Azat ayre niyir yer gir, yer cani yere cani yer gir. Bahri ana Darin bak duğada rin Man who shot the Bura darir <gülüyor>